Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, İslam'ın temel esaslarından biri ahiret inancıydı. resul Ekrem Efendimiz, müşrik Arap toplumuna seslendiği ilk günlerde öyle buyuruyordu. Uyur gibi öleceksiniz, uyanır gibi diriltileceksiniz. Her biriniz, Yaşadığınız hayatın hesabını vereceksiniz. Mekkeden nazil olan ayetler daha çok ahiret inancına vurgu yapıyordu. Ahiret inancını temel bir ilk olarak gündeme getiriyordu. Secde suresinin 12. ayetinde O günahkarların Rableri huzurunda başlarını öne eğerek ''Rabbimiz gördük duyduk şimdi bizi dünyaya geri gönder de iyi işler yapalım.'' Artık kesin olarak inandık, diyecekleri zamanı bir görsen buyuruluyor. Zümer suresinin 54 ve 55. ayetlerinde Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün, ona teslim olun, yoksa size yardım edilmez. Farkında olmadan başınıza ansızın azap gelmeden önce Rabbinizden size indirilenin en güzeline Kur'an'a tabi olun buyuruyor. İnandığımız iki hayat vardı. Birincisi dünya hayatıydı. İkincisi sonsuz hayat olan ahiret hayatıydı. Dünya hayatı çok kısaydı ama ölüm kalım derecesinde önemliydi. Zira ahiret hayatı bu dünyada kazanılıyordu. Kısaydı ama her dakikası her anı paha biçilmez değerdeydi. Dünya hayatının ne kadar kısa olduğunu bilgeler daha derinden bilirlerdi. Bilgemiz Yunus'umuz şiir diliyle sesleniyordu. Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle gelir, bir göz yumup açmış gibi. Dünya hayatı süratle geçiyordu. Bir gün altmışına, yetmişine varıldığında, Ah ne kadar çabuk geçiverdi, koca ömür diyordum, oysa ne kadar da kısaymış. Daha dün çocuktum, bugün 60'ındayım. Koca ömür denilen şey, 3-4 gün gibi sanki demekten kendimizi alamıyoruz. Hatta ayetlerde insanlar ahiret hayatında dünya hayatının ne kadar olduğunu, dünyada ne kadar yaşadıklarını konuşuyorlar. Bir kısmı bir gün kadar ancak kaldık diyorlar. Bir kısmı ise ancak yarım gün kadar diyorlardı. Dünya hayatı çok kısaydı. Ama... Ne altınla ne servetle ölçülemezdi. Otur değerlerden çok daha değerliydi. Bu kısa hayatta asıl olan varoluş sırrımızı kavramaktı. Hayatın gayesini anlamaktı. Rabbini bilmekti. Onun bildirdiği temiz bir hayatı yaşamaktı. Güzel bir mümin olabilmekti. Hayata anlamlar dünyasından bakmaktı. Hikmetle bakmaktı. Güzel bakan güzel düşünürdü. Güzel düşünen güzel yaşardı. Güzel yaşayan güzel ölürdü. Güzel ölen güzel dirilirdi. Güzel dirilen güzel hesap verirdi. Hesabını güzel veren güzellikler diyarı cennetlere vasıl olurdu. Bu kısa hayatta varoluş amacını umursamamakta vardı. Hayatın anlamını düşünmemekte vardı. Giderek hayatın anlamını saçma bulmakta vardı. Sorumsuzca bir hayatı yaşamak vardı Hayatın temiz yaşanması Ya da kirli yaşanması Diye derdi olmadan Yaşamak vardı O zaman bu hayatın sonu güzel olmayacaktı Ahiret hayatı Güzel olmayacaktı Ahiret hayatı onun için Baştan başa sıkıntılı bir hayat olacaktı Dünya hayatı Çok kısaydı Hz. Efendimiz ne kadar güzel beyan ediyorlardı Dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret yüzünü dönmüş geliyor. Her birinin kendine has çocukları var. Siz ahiret çocuklarından olun, dünya çocuklarından olmayın. Bugün çalışma günüdür, hesap günü değil. Yarın hesap günüdür, çalışma günü değil diyordu. İslam bilgeleri Dünyayı üç çerçevede el alıyorlardı Birinci bakış Birinci çerçeve Dünyanın kainatın muhteşem bir sanat alanı olması Her bir varlık kendi yapısı içerisinde Çok ileri boyutta bir sanat eseriydi Hiçbir varlığı Beşerin gücü insanın gücü var edemezdi Her varlık Akıllara durgunluk verecek boyutlarda bir şah eserdi. Sonra her varlık bütün bir kainatla bağlantılı bir haldeydi. Kainatın bir bölümü olmasaydı, varlıkların olması da mümkün değildi. Ne kadar güzel ifade ediliyordu. Sadece bir gülün var olabilmesi için bütün kainatın olması gerekiyordu. Değilse gülün olması da mümkün değildi. Toprak olsundu, hava olsundu, su olsundu. Ama ısı olmasındı, yani güneş olmasındı. İşte o zaman gül de olunuyacaktı. Kainat bir bütündü. Birbirleriyle de muhteşem bir ahengi vardı, bütünlüğü vardı. Alimler suresinde öyle buyuruluyordu. Kuşkusuz gök ve yer yüzünün yaratılışında. Geceyle gündüzün ardı ardına gelmesinde akıl sahipleri için nice manalar, mesajlar vardır. Onlar gök ve yer yüzünün yaratılışını düşünürler. Ve sonra da ey Rabbimiz Sen ne yaratmışsan Hiçbir şeyi anlamsız olarak yaratmamışsın Her varlık yerli yerinde Sen sübhansın Sen eşsizsin Senin eşin ve benzerin yoktur Sen noksan sıfatlardan berisin Senin noksan sıfatların yoktur derler Dünya kısaydı Ama çarpıcı bir dünyaydı İnsanı hayrete düşüren bir dünyaydı her varlık insanı derin derin düşünmeye yönlendiriyordu. Zira her varlık harikaydı. İnsan bütün bu varlıklar alebine bakıyor ve Rabbine yöneliyordu. Varlıkları var edene yöneliyordu. Böylece bu kısa dünya bir kulluk alanıydı. İkinci çerçeve, ikinci bakış insan Rabbine yönelişiydi. Ona ram oluşuydu, ona teslim oluşuydu. Artık insanın biricik ve en büyük derdi güzel bir mümin olabilmekti. Onun bundan büyük derdi kaygısı olamazdı. Bir de dünyayı oyun ve eğlence olarak görmek vardı. Yunus'umuz ne kadar güzel ifade ediyordu. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Malda yalan, mülkte yalan, var biraz da sen o yalan diyordu. Müşrik Arap toplumunda ahiret inancı yoktu. Elbette ahirete ilişkin bir bilgi kırıntıları vardı. Az da olsa içlerinde Hanif dinine mensup insanlar vardı. Onlar ahiret hayatın varlığına kesin inanıyorlardı. Kussa bin Said'e şiirlerinde ahiret hayatına değiniyordu. Zübeyir bin Ebi Süleyma meşhur bir şairdi. O da konuşmalarında şiirlerinde Ahiret hayatını bir gerçek olarak dile getiriyordu. Öyle diyordu. Göğüslerinizde olanı Allah'tan gizlemeye çalışmayın. Ne kadar gizlesiniz de Allah onu bilir. Yaptığınız şeylerin karşılığı ertelenir. Bir kılaba kaydedilir. Ya hesap gününe kadar saklanır veya hesabı çabuk görülür. Hemen intikamı alınır diyordu. Müşrik Arap toplumu ahirete inanmıyordu ama ahirete ilişkin bilgileri vardı. Bunu Kur'an-ı Kerim de bildiriyordu. Mü'min'in suresinin 82 ve 83. ayetlerinde. Dediler ki sahibiz ölüp de bir toprak ve kemik yiğin haline gelmişken mutlaka yeniden diriltileceğiz öyle mi? İşin doğrusu gerek bize, gerekse daha önce atalarımıza böyle bir ahiret tehdidinde bulunuldu. Fakat bu ''Geçmişlerin masallarından başka bir şey değildir.'' diyorlardı. Mekke müşrik toplumu ahiret hayatına inanmak istemiyordu. Ahiret inancından şiddetle rahatsız oluyorlardı. Kendilerince ahiret hayatının olmayacağını belgelemek istiyorlardı. Mekke'nin müşrik öncülerinden Übey bin Halef bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyordu. Elinde çürümüş bir insan kemiği vardı. Bu kemikle ahiret hayatının asla olmayacağını izah edecekti. Übey bin Halef geliyor, tırnağıyla çürümüş kemiği eziyor ve tozunu Peygamber Efendimizin üzerine üflüyordu. Sonra da, sen bu çürümüş kemiklerin tekrar diriltileceğini söylüyorsun öyle mi? diye sorguluyordu. Hiç olmayacak, hiçbir aklın kabul etmeyeceği bir şey söylediğini ifade ediyordu. Ve Yasin suresinin,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 Kur'an-ı Kerim aklı tatmin ediyordu, akla hitap ediyordu. İkinci kez yaratılmayı anlamanın bir yolunu işaretliyordu. O yol ilk yaratılışı düşünme yoluydu. İlk yaratılış bir su zerreciğinden oluşuyordu. Aslında o su zerreciğini herhangi bir insana götürsek ve sonra da sen bu sudan var edileceksin desek güler geçerdi. Kendisiyle dalga geçirdiğini zannederdi. Oysa hakikat buydu. İnsan bir su zerreciğinden yaratılıyordu. Kur'an-ı Kerim yeryüzüne misal veriyordu. Kışın yeryüzü ölüyordu. Sonra bahar geliyor, yağmurlar yağıyor, ölü yeryüzü diriliyordu. Dirilme tekrar gerçekleşiyordu. Yine Kur'an-ı Kerim, Cümer Suresinin 42. ayetinde uykunun bir ölüm gibi olduğunu ve tekrar diriltildiğini vurguluyordu. İlginçti. Uyumak da uyanmak da insanların değildi. Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz müşrik Arap toplumunu uyarıyordu. Gelecek olan, gelmesi çok yakın olan ahiret hayatı konusunda uyarıyordu. Efendimiz öyle buyuruyordu. ''Uyur gibi öleceksiniz.'' uyanır gibi diriltileceksiniz. Yaşadığınız hayatın hesabını vereceksiniz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.